Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün önceki haftalardan devam ettiğimiz Hazreti Muhammed'in örnekliği ve Mekke'de 12 yıl sunumunun 6.'sını yapacağız inşallah ve sunumlarımıza da devam edeceğiz. Bugün Mekke'de 12 yılın 6.'sında Darul Erkam ve boykot konularını işleyeceğiz. Tarihi bilgilere göre peygamberliğin 5. veya 6. yılında tebliğ faaliyetlerine ilişkin eğitim ve öğretim çalışmaları Erkam'ın evinde yapılmaya başladı. Erkam bin Ebi Erkam el-Mahzun geniş ismi Mekke'nin kenarında Safa tepesi eteklerinde evi olan bir zattı. Müslüman olduktan sonra evini tamamıyla İslam'ın tebliğ ve eğitim faaliyetlerini adadı. Özellikle baskı dönemlerinde Müslümanlar gece vakitlerinde putperestler eğlenirken Erkam'ın evinde toplanıyorlardı. Orada sabaha kadar gelen ayetleri okuyorlar, çoğu zaman Resul'ün de bu okumalara katıldığı rivayet ediliyor. Evin Mekke'nin kenarında oluşu, Müslümanların gözlerden ırak, sessizlik içinde çalışmalarını güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlıyordu. Erkam'ın evinde yapılan çalışmalar Müslümanların yetişmesinde önemli rol oynadı. Birçok yeni Müslüman bir araya gelip ayetler üzerinde eksikliklerini tamamladılar. O nedenle tarihe Erkam'ın evi İslam tebliğinin temel taşı olarak geçti. Sonraki yıllar Erkam'ın evini Müslümanlar örnek alarak Kur'an okuma evleri kurdular. Tarikatların, cemaatlerin, mezheplerin oluşturduğu dergahlar, medreseler, okuma evleri Erkam'ın evinin değil oluştu. Her ne kadar birçoğu amacından saparak bu evlerde İslam'da olmayan bittat ibadetler gerçekleştirdiyse de toplumun eğitiminde evler önemli roller oynamaya devam etti. Günümüzde Müslümanların Kur'an okuma çalışmaları hızla sürüyor. Evler, internet üzerinden odalar, mesela burası gibi, Erkam'ın evinin yansıması olarak kendini gösteriyor. O gün Müslümanlar okudukları ayetlerin gereğini yapma konusunda birbirlerini destekliyorlar. Gelen ayetlere işittik ve itaat ettik esprisiyle bakıyorlardı. Bugün Müslümanların Kur'an okuma çalışmalarının Darül Erkam'ın evindeki çalışmalarla çok fazla ilgisi yok. Esinlense de günümüzdeki Müslümanların Kur'an okumaları işittik ve itaat ettik prensibinden uzakta sürüyor. Okumalardan edinilen bilgilerle kimlik, kişilik oluşturma, hayata ayetlerin anlattığı dini aktarma konularında eksiklikler var. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla birlikte Müslümanlar tebliğlerini büyük bir gövde gösterisiyle ortaya çıkardılar. O güne kadar toplumda tebliğ faaliyetini açıkça yapan Rasuldü. Her ne kadar Müslüman oldu diye hakkında ihbar alanların Yakalandıklarında İslam'a anlatmış olmaları olsa da tebliğ hüviyetinde pek sayılmadı. Kur'an'ı Resul'den başka ilk okuyanın İbn Mesud olduğu konusunda rivayetler var. Rivayetlerle ilgili farklı görüşleri dile getirmenin fazla anlamı yok. Ancak on bin nüfuslu Mekke'de Müslümanların Erkam'ın evindeki ayet okumalarını dışarıya taşıması uzun sürmüştür. Mekke'deki Müslümanlara yapılan baskılar, Müslümanları Erkam'ın evindeki gizli eğitime gitmiştir. Hemen her toplumda farklı düşünceler, farklı ideolojiler, farklı dinler, toplumsal söyleme geçmeden önce, günümüzde hücre evleri dinlen, evlerde benzeri eğitimleri sergilemişlerdir. Gizlilik, egemen olan her düzenin hiç hoşlanmadığı şeydir. Her ne kadar egemen güçler toplumdan gizli iş çevirse de, toplumun kendilerine karşı gizli iş çevirmesine asla razı olmazlar. O nedenle Mekkeliler Müslümanların gizli buluşmalarını takip aldıkları, Müslüman olduğundan şüpheye düştüklerini takip ettikleri tarihi bilgilerde geçiyor. İçinde yaşadığımız düzen de kendisinden gizli çalışmalara razı olmuyor. Nitekim 70'li 80'li yıllarda sıkça gördüğümüz 3-5 kişinin bir araya gelerek eğitim çalışması yaptığı konuları Düzenin egemen güçleri devlete karşı hücre çalışması olarak nitelemiş, yapanları cezalandırmıştır. Hatta suçlamalarda 3-5 kişinin bir araya gelerek devleti yıkmak için gizli faaliyet sürdürmek şeklinde suçlaması düşündürücüdür. Böyle garip suçlamalar, söylemler devletin polisleri, savcıları, hakimleri tarafından bile dile getirilmiştir. Suçlamaları insanın aklının alması mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz? 5 kişi bir araya gelse, devletten gizli herhangi bir kitap okusa, devletin egemen güçleri bundan huylanıyor. Neden? Hatta o kadar ileriye gidiyorlar ki, bu 3-5 kişi binlerce askeri, binlerce polis olan, kocaman bir devleti yıkabileceğini iddia edecek kadar gülüş duruma düşüyorlar. 90'lı, 2000'li yıllarda da düzen kendisinden gizli faaliyet gösterenlerin üzerine etkisi kadar yoğunlukta olmasa da gidiyor. Çağımızda Gördüğümüz bu gülüş durumlar aynen Mekkeli putperestlerde de görülüyordu. Mekkeli putperestlerde ulaşamadığı bilgilerin olduğunu sanıyor, Müslüman birliklerini sıkı takip alıyorlardı. Kafa değişmemişti yani. Bugünün kafasıyla Mekkeli putperestlerin kafası aynıydı. Gizlilik her zaman toplumda bir güç olarak algılanmıştır. Gerçekte de böyledir. Zira bilinmeyen şeyler insanın düşüncelerini alabora eder. Bilinmeyene karşı büyük merak doğar. Üstelik bilinmeyen çoğu zaman tehlikeli kabul edilir. Halbuki bilinen şey ne kadar büyük olursa olsun aşılabilir. Mesela dünyanın en yüksek tepesi bile insan önüne engel olarak çıksa insan onu gördükten sonra aşmanın yollarını arar. Ama bilmediği şey konusunda hiçbir hesaba giremez. Bu açıdan Darul Erkam Mekkeliler tarafından keşfedilinceye kadar önem kazanmıştır. Zira oraya gelen Müslümanlar kendilerini güvende hissetmişler, rahatça ayetler okuyarak bilmediklerini öğrenmişlerdir. Ancak toplumda İslam'ın sürekli yayıldığını gören, hisseden tuttalesler, ortada kendilerinin bilmediği bazı olayların yaşandığını düşündükçe deliye dönmüşlerdir. Günümüzün devletleri de böyle durumlarda deliye dönüyorlar. Kendileri her türlü gizli teşkilatları kurarak, Toplum içinde kendilerine karşı gizlilik istemiyorlar. Onların gizli teşkilatları insanların evlerine, barklarına, arkadaşlarına, akrabalarına, eşlerine, çocuklarına kadar ulaşırken onlar asla gizliye tahammül edemiyorlar. Onlardaki bu bencillik büyük bir haksızlık, eşitsizlik olarak ortaya çıkıyor. Yani devletler halkının bütün hayatına gizli bir şekilde müdahale edebilecekler ama kendilerine karşı gizli faaliyet sürtülmesine razı olmayacaklar. Aslında bu büyük bir haksızlık, büyük bir eşitsizliktir. İktidar olarak devlet görevinde bulunanların kendilerinde bu tür hakları görmesi garip. Halbuki devletler hangisi olursa olsun ister Allah'a göre kurulmuş Müslümanların kurduğu bir devlet olsun, isterse Allah'a göre kurulmayan herhangi bir toplumun kurduğu devlet olsun. Bütün devletler halklarına hizmet için toplumlarına hizmet için kurulur. Devlette görev alanlar, halkın maaşlı memurlarıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bir iş yeriniz var, orada memurlarınız, işçileriniz çalışıyor, onlar size karşı gizlice teşkilatlanıyorlar, sizin hakkınızda her şeyi biliyorlar. Ama siz onlar hakkında gizlice bir çalışma yapsanız hemen sizi suçluyorlar. Ne kadar mantıksız. Öyle değil mi? İşte devletin, devlet görevlerinin durumu da böyle bir şey. Toplumsal muhalefette düşüncelerini açıkça söyleyemeyen, çalışmalarını açıkça paylaşamayanların gizlenmeye mecbur kalması egemen güçlerin haksız baskılarından kaynaklanmaktadır. Ne var ki bu tür haksızlığa uğrayanlar bir gün kendileri iktidar olduklarında şikayet ettikleri baskılardan daha çok baskı yapma eğilimini gösterirler. Özellikle iktidar değişimlerinin olduğu dönemlerde değişimi gerçekleştirenlerin topluma uyguladıkları baskılar teşkisinden beter olmuştur. Gelen gideni aratır esprisi her zaman kendini gösteriyor. Baskının, zulmün altında edinilen bilgilerin, yaşanılan yaşamların değerleri elbette baskısız, zulümsüz dönemlerden daha değerlidir. Belki bu açıdan baskı ve zulümler kutsanıyor gibi olsa da asla baskı ve zulüm kutsanamaz. Allah'ın gönderdiği ayetlerin özünde Müslüman olanın her durumda da ihlasını koruması, üzerine düşen görevleri gereğince yapması esastır. Allah baskı, zulüm döneminde de baskısız, zulümsüz dönemlerde de insanın imtihan edildiğini bildirmektedir. Mekkeli Müslümanlar davverkamdaki faaliyetleriyle imtihanlarını yerine getirmişlerdir. Elbette daha sonra gelen baskısı zulümsüz dönemlerde de imtihanlarının gereğini yerine getirmişlerdir. Allah yolunda samimiyetle hayatını ortaya koyanlar Elbette huzurdaki hesapta karşılığını bulacaklardır. Eğer tarih Darül Erkan evindeki mücadeleleri bize kadar getirdiyse, bunun bir anlamı vardır ki Darül Erkan ve o evdeki mücadeleler, o evdeki eğitim faaliyetleri mevcut düzen yapılarının baskı altında neleri yapabilecekleri noktasında ve Müslümanların da baskılar olduğu zaman neleri yapabilecekleri noktasında bir örnek olarak karşımıza çıkacak. Ve bize önderlik edecektir. Boykot dönemi Mekkeli putperestlerin alay devri, tehdit devri, tehdit devri, baskı ve zulüm devrine geçmesi ve bütün bu süreçlere rağmen yani alay devrine, tehdit devrine, baskı ve zulüm devrine rağmen İslam'ın tebliğinin devam ediyor olması Mekkelileri çılgına çevirdi. Mekkelerin aldığı tedbirlere rağmen insanlar Müslüman olmaya devam ediyorlardı. Yapılan baskılar karşısında Müslüman olanlar İslam'dan döneceklerine aksine sabrediyorlar, ölüyorlar, her türlü sıkıntıya direnmiyorlardı. Baskılar arttıkça güçlü olan Müslümanlar kardeşlerine sahip çıkıyor ancak her zaman yetişemiyorlardı. Bu nedenle bazı Müslümanlar Habestan'a hicret ettiler. Mekke'nin önderleri Habeistan'a giden Müslümanları geri istediler. Habeistan'ın kralı Necaşi Müslümanları vermedi. Mekke'nin elçilerini geri gönderdi. Baskı altındaki Müslümanların Mekke'deki Müslüman zenginler tarafından korunması Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talip, Abbas ve Hamza tarafından korunması Mekke'lilerin elini kolunu bağlarken ortaya bir de egemenliği kendilerine ait olmayan Habeşistan çıkmıştı. Habeşistan ayrı bir devlet, ayrı bir toplum. Müslümanlar gibi kitap gönderilen Hz. İsa Aleyhisselam'ı takip eden bir topluktu. Onların Hz. İsa Aleyhisselam'ı %100 doğru takip ettiklerini veya etmediklerini bir kenara koyarak putperestliğe karşı oluşta Hristiyanlar ile Müslümanlar aynı konumdaydılar. Müslümanların Habeşistan'da sıcak karşılanmaları Habestan Kralı Necaşi'nin koruması altına girmeleri Mekkeliler için önemliydi. Artık Mekkelilerin karşısında bir devlet vardı. Üstelik bu devlet ticari merkez olarak Araplarca önemliydi. Dinini ticareti olarak gören Araplar, ticari ilişkileri olan devletle ilişkilerini bir çırpıda atamazlardı. Eskiden beri Habestan'la sıcak ilişkileri olan Arapların böyle giderse ilişkileri bozulabilirdi. Diğer taraftan kendilerine bir kapı bulan Müslümanlar her fırsatta Habestan'a giderse bir de Muhammed Aleyhisselam Habestan'a hicret eder. Habestan'ı putperestliğe karşı örgütlerse bu durum Araplar için hiç iyi olmayabilirdi. Bütün bunlar Darül Mekke'nin putperest önderlerinin kafasını meşgul ediyordu. Kuzeylerinde Hristiyan Roma İmparatorluğu, Güneybatısında Hristiyan Habestan'ın oluşu, Araplar için tehlike arz ederdi. Her iki Hristiyan toplulukla, Hz. Muhammed Aleyhisselam anlaşırsa, durum hiç iyi olmazdı. İşte şimdi, Habestan, tam Müslümanların istediği gibi davranıyordu. Müslümanları, koruma altına alıyor, Mekkelilerle, ilişkilerinin bozulmasını, göz alıyordu. Siyasi, ekonomik, toplumsal sırtıcısından, açısından. Durum gittikçe Mekkeliler için kötüleşiyordu. Mekkeliler artık işin çığırından çıktığına inanıyor. Olaylar Mekke'ye aşıp Habeistan'a ulaşınca Mekkelilerin Araplar nezdindeki iktidar gücü zayıflıyordu. Arabistan toplulukları Müslümanları elinden kaçıran, içlerindeki ayrılığı bitiremeyen olarak görecekleri Mekke'nin önderlerine karşı güvenlerini kaybediyorlardı. Mekke'nin dışına çıkmayan İslam tebliği devletlere, bütün Araplara yayılabilirdi. Özellikle Habeşlerin Müslümanlara karşı işten davranışları Mekke'nin putperest önderlerini psikolojik olarak bitirmişti. eliye dönmüşler, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Birbirlerine düştüler. Darun Netre'de o dönemlerde çok sert kavgalar başladı. Dediler ki eğer durum bu hale geldiyse bütün bunun altında Haşimoğullarının suçu vardır. Her ne kadar Mekke'nin yönetici soyu Haşimoğulları olsa da, Haşimoğullarının Darünetle'deki temsilcisi Hişam bin Melik, yani bizim bildiğimiz Ebu Cehil, aralarında olsa da diğer soylar artık Haşimoğullarını karşılarına alma durumuna geldiler. Haşimoğullarına bir ultimatum gönderdiler. Ültimatomun konusu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı korumayacaklar, kendilerine ya sağ ya da ölü teslim edecekler. Eğer sağ teslim ederlerse ve Mekkeliler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürürlerse kan davasında bulunmayacaklar. Bugün altıncısını yaptığımız ve bundan önce beş sunum yaptığımız sunumlarımızın başından itibaren Araplarda soya bağlılığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Aşiretten olmak, aşiretine sahip çıkmak Araplar arasında onur meselesiydi. Haşimoğulları Futbreslere karşı olsa bile Darun netledeki temsilcileri olan Hişam bin Melik peygambere karşı alınan karara imza atsa bile Haşimoğulları Abdulmuttalibin yadigarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sahip çıktılar. Tabii ki Hazreti Peygamber onların dinlerine karşı çıkmıştı. Haşimoğullarının aileleri anlaşarak ortalığa fısıltılı haberler yayıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın kendilerinde olduğunu söylüyorlar bir yatak yapıp içine kendi çocuklarını yatırıyorlardı. Herhangi bir saldırıya karşı şaşırtmaca yapmaktaydılar. Halbuki kendilerinde olduğunu söyleyen ailede Hz. Muhammed Aleyhisselam olmazdı. Başka bir yerde olurdu. O başka bir yerde ama bizde diye haberler salınırdı. Haşim oğullarının Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara bu şekilde sahip çıkması Mekkeleri iyice kızdırdı. Darunetve'de boykot kararı alarak İlan ettiler. Boykotun maddeleri uzun değildi öyle. Boykot kararını peygamberin aşiretine karşı uygulamaya başladılar. Tarihi bilgilere göre boykot kararı iki maddeden oluşuyordu. Haşim oğullarından ve Abdülmuktalif oğullarından kız alınmayacak, onlara kız verilmeyecek. Birinci madde. İkinci madde Haşim oğullarıyla ve Abdülmuktalif oğullarıyla alışveriş kesilecek. Hiçbir şey satılmayacak, hiçbir şey alınmayacak. Mekkelilerin amacı Müslümanları ve Müslümanları destekleyen Haşim oğullarını köşeye Her ne kadar Müslümanlardan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve bazı ileri gelen Müslümanlar farklı soylara aitseler de Mekkeliler onların soylarını direkt muhatap almadılar. Ancak hangi soydan olursa olsun Müslümanların tamamını boykot etme kararı aldılar. Diğer soylar Haşim oğulları gibi işlerinden çıkan Müslümanlara sahip çıkmadılar. Hz. Muhammed'in Haşimoğulları içinde çok seviliyor olması, Abdülmuttalib'in Haşimoğulları arasında çok seviliyor olması, Abdullah'ın yetimi Muhammed Aleyhisselam'ın ölmek üzereyken dedesi tarafından, yani Abdülmuttalib tarafından aşirete emanet edilmesi, Haşimoğulları için Hz. Muhammed Aleyhisselam'a sahip çıkmak dinden öte anlamlar ifade ediyordu. Yani din bir kenara Din kavgaları bir kenara, Hz Muhammed'e sahip çıkmak başka kenara diyorlardı. Ama diğer soylar için aralarından çıkan Müslümanlar o kadar önemli değildi. Mekke'nin geleceği için aralarından çıkan Müslümanlar feda edilebilirdi. Gerçi boykot süresince Haşimoğullarından başka soyların da Müslümanlara sahip çıktığını gördük. Mekke'de yaşayan aşiretlerin bir araya gelerek Haşimoğullarını karşılarına almaları, Haşimoğulları tarafından tarihten gelen bir kavganın da ateşlendiğini düşündürüyordu. Yani öyle bir tablo ortaya çıkmıştı ki, bütün soylar Haşimoğulları'na karşı birleşmişti. Böyle bir görüntü farklı yorumlar dile getiriyordu. Farklı yorumları akla getiriyordu. Mesela ne gibi? Haşimoğulları Mekke'nin yönetici soyuydu. Yönetici soyu olarak uzun yıllar, Mekke ve Arapların liderliğini yapmış Haşimoğulları bugün Mekke'deki bütün aşiretler tarafından karşı cepheye alınmıştı ve altında sanki Arapların liderliği veya Mekke'nin liderliği konusunda Haşimoğullarına karşı bir mücadele başlamıştı. Tarihten gelen kavga Darünnet ve de yönetici soy hangi aşiret olacak kavgası gibi görünmeye başladı. Uzun yıllardır Haşimoğulları bu konuda yetkiyi elinde bırakmamıştı. Çünkü güçlüydü diğerlerine göre. Hiçbir de yönetici konusuna prim vermemişlerdi. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın din tebliği, şartların bu noktaya gelişi Mekke'nin aşiretlerinin eline fırsat verdi. Onlar ellerine geçirdikleri bahaneyi çok iyi kullanıyordu. Din kavgası, putperestliğin esas alınması... Kabe'nin korunması gibi bu atlar altında gizden gizliye Mekke'nin dolayısıyla Arapların liderliğine oynamak gündeme geldi. Nitekim Medine'de Resulullah'ın ölümünden sonraki devre baktığımız zaman Müslümanların liderliğine hangi soylar egemen olacak kavgasının da gündeme geldiğini görüyoruz. Hz. Ebu Bekir soyundan, Hz. Ömer oğullarından, Hz. Osman Ümeyya oğullarından, Hz. Ali Haşim Haşimoğullarındandı. Bildiğiniz gibi Ümeyyeoğullarından Muaviye, Hazretlerinin Ali'nin hilafetine karşı çıkarak savaşı başlatmış, sonunda hilafeti ele geçirerek Emevi devletini kurmuştu. Daha sonraki Abbasi İmparatorluğun doğması da, yine bir soy kavgasından başka bir şey değildi. Yani hangi soyun toplumda liderlik yapacağı kavgası. Soyların iktidar kavgası, ne din ne de kardeşlik tanımıştı. Hem Müslümanların iktidarında, hem de putperestlerin iktidarında. Mekkelilerin Haşim olana karşı ilan ettikleri boykot aslında Mekke'nin ve uzantısında Arapların liderliğinin kavgasından başka bir şey değildi. Boykot acımasız şekilde Haşim oğullarını Müslümanları karşısına almıştı. Müslümanların zenginleri elinde avucunda ne varsa Allah yolunda harcamışlardı. İslam'ın gelişinin 7. yılında başlayan boykot 3 yıl gibi uzun bir süre devam etti. 10 bin nüfuslu bir ülkede bir boykotun 3 yıl sürmesi gerçekten çok uzun bir süre. Günümüzün deyimiyle boykot tamamen bir ötekileştirmekten ibaretti. Toplumun geneli, toplumun içinde yaşayan bir bölümü köşeye sıkıştırmış, toplumsal ilişkileri kesmiş, toplum içinde yaşamalarına imkan vermez hale gelmişti. Bildiğiniz gibi günümüzde de bu tür ötekileştirmeler var. Mesela, İçinde yaşadığımız toplumda bazı kesimler arasında kız alışverişleri yasak. Almazlar, vermezler. Herhangi bir şekilde birbirine aşık olan insanlar varsa onlar aileler tarafından reddedilir, evlenmeleri engellenir. Bazı kesimler, bazı kesimlerle ticari alışverişi kesmişlerdir. Aynı Mekke'deki boykot gibi. Arada kız alışverişi yani akrabalık ilişkilerin kurulması ve ticari alışveriş yasaktır. Öyle çok ortaya çıkar şeklinde değildir. Ciliyata geçtiği anda hemen yasaklar aile gelenekli olarak ortaya konur. Veya meslebi gelenekler olarak ortaya konur. Etnik köken gelenekleri olarak ortaya konur. Ülkemizde bürokrat ve askeri kesim bir zamanlar yeşil sermaye olarak nitelendirdiği Müslümanlarla alışveriş etmemeyi bir hallerine bile katmamayı öne çıkardılar. Örneğin askeri ihalelere hiçbir zaman yeşil sermaye olarak niteledikleri şirketler giremedi. Tabi bunun uzantısı olarak da Müslümanlar da aynı şeyi yaptılar. Onlar da kendilerine göre boykotlar uyguladılar. Mesela ben çok iyi bilirim gıda şirketleri yönetirken bir kısım sadece eti bisküvileri satar, bir kısım sadece ülker satar. Ülker satan toptancılar, gıda toptancıları asla eti almazdı. Alevilerden, romanlardan kız almamak Toplumsal ilişkiler kurmamak, akraba ilişkileri kurmamak gibi olgular tarihten beri getirilen Çinlerin birikimcisi olarak boykot mantığında sürüyor. Aynı şekilde bazı toplumların soy inançları, aşiretlerine bağlılıkları, aşiret kuralları, aşiretler arasındaki ilişkiler için konulan kurallar boykot mantığının uzantısı olarak görünüyor. O günkü boykot mantığıyla hiçbir fark yok gibi. Günümüzün boykotlarında baskı ve zulüm Mekke'deki gibi acımasız değil. Günümüzün boykotları biraz sessiz, derinden gidiyor. Çatlama, yarıklar derinden oluşturulmuş. Sınırlar derinden çizilmiş. Böyle Mekkeliler gibi baskı ve zulüm yok yani. Her ne kadar bazı dönemlerde iktidar güçleri bu baskı ve zulümü yapsalar da toplum içinde böyle bir baskı ve zulüm yok. Mekkeliler, hem boykot yapıp hem işkence yapıyorlardı. Günümüzde toplumun bir kesimi diğer kesime işkence etmiyor. Ama aralarına boykot kavramına girecek kurallar koyarak boykotu devam ettiriyorlar. Ve boykotu yıkmayan kendi çocuklarına, kendi nesillerine acımasız bir şekilde karşı çıkıyorlar ve de dışlıyorlar. Günümüzün sessiz, kemikleşmiş boykotu, Mekke'lerin boykotundan daha beter olarak değerlendirilebilir bu açıdan. Çünkü o görünen bir boykottu, baskı ve zulüm vardı, bir gün bitti. Ama hiç bitmeyecek şekilde süren boykot, sessiz ve derinden kemikleşerek gelen boykot. Devam ediyor. Toplumsal ötekileştirme, toplumların birbirine karşı uyguladıkları sosyolojik, siyasi, ekonomik bir boykottur. Hemen her çağda ötekileştirme eğilimi, toplumun geneline hakim olanların düşüncelerinde var olmuştur. Toplumun egemen güçleri, kendi iktidarlarını tehlikeli gördüğü anda boykotun şiddetini artırmış, uzantısında işkence ve zulümleri gündeme getirmişlerdir. Ne yazık ki Müslümanların egemen olduğu dönemlerde de bu tür durumlar meydana gelmiştir. Mesela Müslümanların kuralları arasında da Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir kadını alabilmesi ama Müslüman kadınların gayrimüslimlerle evlenememesi bir çeşit boykottur. Toplumların kendilerini koruma işgüdüsü putterest, Müslüman, Hristiyan, etnik köken fark etmez. Herkes kendine göre kendi varlığını korumak için bir boykot düzeni getirmiştir. Kendi aralarında güçlü olabilmek, etnik veya inanç açısından karışıp yozlaşmamak adına ötekileştirerek boykot hükümleri uygulanmıştır. Mekke'lerin boykot kuralları olarak ilan ettiklerine şöyle bir bakın. Ne diyorlar? Kız alınmayacak, verilmeyecek. Ticari ilişki kesilerek mal alınmayacak, verilmeyecek. Şimdi bunları bir incelediğimiz zaman ne çıkar karşımıza? Mesela ilk kural toplumsal, insani akrabalıkların oluşturulması, insanlık kardeşliğinin devamlı sağlamak, böylece toplumsal ayrışmaları derinleştirmemek adına atılacak adımların akamete uğratılması olarak görülüyor. Eğer insanlar birbirlerinden kız alışverişi yapmazlar ise akrabalıklar kesilmiş olacak. Halbuki Allah akrabalık bağlarının kesilmemesini emrediyor. Ülkemizde mesela muhacir veya macur diye nitelendirdiğimiz batıdan ülkemize göç eden Müslüman Türk kökenli kardeşlerimizden bazılarının uyguladıkları Allah izin vermiş olsa da ayetinde Akrabalardan kız almamak, akrabalara kız vermemek, evlilikleri mutlaka akraba dışından yapmak olgusu boykot mantığını yıkan, akrabalık ilişkilerini genişleten bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Toplumların insanlık arasındaki gelişmelerini sağlıyor. Onlarda öyle bir kural var. Mesela işte hala çocukları, dayı çocukları, amca çocukları, teyze çocukları evlenebilir iken onlar evlendirmiyorlar ki başka yerden olacak diyorlar. İkinci kural, ticari ilişkilerin kesilmesi. Toplumların yaşamsal kaynağıdır ticaret. Zira ticaret üretilen mal ve hizmetlerin toplumda paylaşılmasının diğer bir adıdır ticaret dediğimiz şey. Ürettiğiniz mal ve hizmetler var, bunları bir şekilde toplumla paylaşıyorsunuz. Ticaret budur. CİBE şeklinde karşılığı alınmadan yapılan paylaşımların ötesinde ya takas yoluyla ya da Parayla değer biçilerek yapılacak karşılıklı alışverişler üretimdeki kısıtlı imkanların toplum içinde bollaştırılması olarak karşımıza çıkar. Mesela bir toplum toprağının ikliminin cinsiyle belirli ürünleri üretirken onları satarak üretemediği ürünleri alır. Yine aynı şekilde belirli konularda uzmanlaşan insanların emeklerini satın alarak beceremediğimiz işleri yaptırarak işlerimizin aksamasını engellemiş oluruz. O nedenle ticaret hayata baktığımız zaman o doğal olarak yaşamın temelidir. Mekkeliler tüm zekalarını ortaya koyarak dünyadaki insanlık yaşamının temeline boykotla sınır getirmişlerdir. Yani bu iki kural öyle isabetli, kendilerine göre öyle isabetli kararlardır ki sosyolojinin, siyasetin ve ekonominin temelidir. İnsan yaşamanın temelidir. Çok sözde gerek yoktur. Az söz, az cümle Kız alışverişi yapma, ticari alışveriş yapma. Boykotun iki temeli. Birisi, insanlık arasındaki ilişkileri kuruyor, akrabalık bağları kurarak. Diğeri, yaşam ilişkileri kuruyor. Mekke'deki boykota karşı gerek Haşimbulları, gerekse Müslümanlar bütün güçleriyle direndiler o gün. Müslümanların bütün insanlığı kuşatıcı anlayışları, davranışları, toplumların genelinin Müslümanlara Haşimoğullarına sıcak bakmalarına neden oldu. Aşiretlerin liderleri boykot kararında ısrar etseler de, aşiretlerin halkları kendilerine zarar vermeyen, üstelik her türlü fakire, ihtiyaç sahibine yardıma koşan, boykot altındayken bile Müslümanların bu tür insanlara yardıma koşması ve bunların o toplumlarca görülmesi putperest toplumun dikkatini çeker, ve kendi liderlerine karşı çıkarlar. İlk dönemler gizden gizliye Haşimoğullarına ve Müslümanlara yardım eder hale gelirler. Sonra açıkça seslendirmeye başlarlar. Bu kadar olmaz, bu bir haksızlık demeye başlarlar. Mekke'nin önderleri boykotun da fayda sağlamadığını aksine bütün Arapları karşısına alacağının bilincine varmaya başladı Mekke'nin önderleri. Aldıkları boykot kararı kendi toplumlarını altından kaydırırken Arapların da dikkatini çekmeye başladı ve Araplar bunu büyük bir haksızlık olarak yorumlamaya başladılar, Arabistan'dakiler. Boykot sürecinde Mekke önderlerinin kişisel hırslarının din adına uygulamaya geçilmesi olarak algılandı, Araplar tarafından. Çünkü genelde Araplar Haşimoğullarının liderliğinden memnundu, Abdülmuttalep'i çok seviyorlardı. Arabistan'da Abdülmuttalip sevilen bir liderdi, Mekke'nin lideriydi. Onun soyuna ve onun emanet ettiği Hazreti Muhammed'e karşı yapılmış olan bu boykot ve acımasızca bu boykotun sürdürülmesi karşısında Arap toplumları yavaş yavaş Mekke'nin o de toplanan önderlerine karşı seslerini yükseltmeye neden oldu. Bundan sonraki bölümlerde ayrıntılı inceleyeceğimiz Müslümanların tutumu toplumu yanlarına çeker. Birkaç bölüm sonra Müslümanların tavır ve davranışlarını ele atacağız. Ayetlerle onları nasıl davrandığını o toplumda inceleyeceğiz. O incelemeler neticesinde göreceğiz ki bugünkü boykot kararlarını, bugün incelediğimiz boykot kararlarını yıkmakta ve tutpera arapların Müslümanlardan yana sempati beslemelerinin neden olduğu hadiseleri daha iyi anlamış olacağız. İşte bu durumlar Mekke'deki önderlerin kendi tabanlarını kaybetmeleri, ...genel Araplar arasında prensizlerini kaybetmelerini ortaya çıkardı. Putperest Araplar bunu görünce işin kötüye gittiğini anlamaya başladılar. Özellikle Kafir'in suresiyle Müslümanlar ile Putperestler arasında yol ayrımının kesinleşmesi... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve Müslümanların Mekke'nin yönetimine hırslanmaması... ...buna karşın Mekkeli önderlerin iktidarları için her şeyi yapabilecek davranışları sergilemesi... Toplumun tepkisine yol açtı. Çünkü her şey o toplumun göz önünde olur. Mekke'nin önderleri peygamberimize her türlü teklifi getirdiler. Para, mal, mülk, şan, şöhret, iktidar, liderlik peygamber kabul etmedi. Bunu toplum çok iyi biliyor. Ama boykot kararı, boykot kararında Mekkeli önderlerin uygulamış oldukları politikalar onların Haşim oğullarını sadece karşısına almış olmaları, Haşim oğullarının liderliğindeki Mekken'in ve Arapların liderliğini tartışmaya sokturmaları, bu durum Mekke önderlerinin aslında bir din kavgası yapmak yerine bir siyasi erklik, siyasi liderlik kavgası yapma noktalarında toplumu düşündürmeye başladı. Bundan dolayı da tepki gördüler. Toplumdaki tepkiler artmaya başlayınca Mekken'in önderleri tamamen kaybedeceklerini anladılar. Çağrı olarak Boykotu bitirdiler. Mekkelilerin boykotu ne getirdi? Evet bir boykot oldu. Mekkeliler boykot yaptı. Peki bunun sonuçları ne oldu? Ne getirdi? Müslümanlar ile Hazreti Muhammed'e toplumun geneli sahip çıktı. Sonuçta. Boykot kararıdan sonraki geçen 3 içerisinde Mekke toplumu Müslüman olmasa da hidayet etmemiş olsalar da önderlerine rağmen Müslümanlar ile Hazreti Muhammed'e sahip çıktılar. Yani boykot amacından çıktı ve putperestler bu konuda yenilmiş oldular. Toplumun geneli boykota karar veren aşiretler dahi önderlerinin yaptıklarını sonuçta onaylamadılar. Reddettiler. Dediler ki sizin yaptığınız yanlış. Bunu seslendirmeye başladılar. Toplumun putperest önderleri Boykota devam ederlerse iktidar güçlerini kaybedeceklerini anladılar. Yani Darül'ün nefledeki hakimiyetleri bitecekti. Eğer bu 3 yıl süren boykot 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl sürmeye devam etseydi Darül'ün netle diye bir şey kalmayacaktı. Toplum isyana doğru gidiyordu. Müslümanlar ile putperestler Darül'ün neflediğe karşı isyan noktasına gelmişti. Bir halk devrimi bir halk hareketi, bir halk isyanı söz konusu olabilirdi. Müslümanlar ile putres önderler arasında yol ayrımı iyice kesinleşti bu boykot sayesinde. Yani artık arada bir konuşma imkanı bile saranamayacak duruma geldi. Yani kılıçlar çekilmiş gibi oldu. Peki günümüzde boykot uygulanıyor mu sorusuna hemen ben derim ki elbette. Müslümanların kendi aralarında uyguladığı boykotlar var mesela. Mezhepcilik bir boykot sistemidir. Bakın mezhep demiyorum. Mezhepcilik bir boykot sistemidir. Mealcilik, meal okumaktan kastetmiyorum, Kur'an okumaktan kastetmiyorum. Mealcilik bir boykot sistemidir. Tarikatçılık bir boykot sistemidir. Bu kavramlar, mezhepçilik, mealcilik, tarikatçılık gibi kavramlar, bu kavramların ortaya koyduğu kurallar, Müslümanlar arasında kesin bir boykotlaşmayı ortaya çıkarmıştır. Bu cilik kavramları, cılık kavramları koydukları kurallar ile Müslümanların birbirine karşı boykot uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle birbirlerine karşı sapık, din dışı suçlamaları, birbirlerine sapık, kafir, müşrik diye niterimeleri, din dışı ilan edilen mezhep, ekol ve benzeri oluşumlara karşı Müslüman toplumun genelinin boykotu çok acımasız bir şekilde geçmişte olduğu gibi bugün de sürmüştür. Buradan çok seslendirdim. Mesela şu hak mezhep dörttür diye sınırlama bile diğer mezheplere karşı bir boykot gündeme getirmiştir. Siyasi bir karardır. Hiçbir şekilde Müslümanların tarihinde alimler bir araya gelip de şunlar hak mı değil mi diye bir usul çalışması, bir efendim ilmi çalışma yapmamışlardır. Bu tamamıyla iktidarların verdiği bir kararla Metreselere söylettirilmiştir. İktidarlar kendilerini destekleyen mezheplere hak mezhep demiş, diğerlerine sapık, batıl, kafir mezhep demiştir. Dedirtmiştir. Bu bir boykot sistemidir. İktidarı destekleyen mezheplerin dışında bir mezhebi görüşe sahip olmak, boykotla karşı karşıya gelmek olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade, batıcılığı esas olarak ülke siyasetinde, yaşamında, İster geleneksel, ister Kur'an'a göre yaşayan Müslümanlara karşı kesin bir boykot uygulamıştır. Özellikle Doğu toplumlarındaki bazı aşiretler, koydukları aşiret kuralları ile dışındaki toplumlara karşı boykot uygulamışlardır. Bugün açıkça dillendirilmese de yaşama geçeceği anda çıkan tartışmalardan anlaşılıyor ki, toplumun bazı kesimleri bazı kesimlerinden kesinlikle kız alıp vermez, Evlilikler kurmaz ve böylece aralarında bir resleşme, bir boykotlaşma yaşamlarının kemiği olarak, ana damar olarak gelmiştir. Toplumun bazı kesimi diğer kesimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin ticari alışverişini asla yapmaz, uğramazlar. Bildikleri anda, farkına vardıkları anda ilişkileri keserler. Bunlar içinde yaşadığımız toplumun, ister Türk toplumunda olsun, isterse diğer toplumlarda olsun sürekli yaşanan bir açı olarak, çıkar. Yasa olarak toplumda var olmayan ama toplumsal örf olarak gelen boykot kuralları ne yazık ki günümüzde yasalardan daha güçlü olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün zihinlerimizde var olan boykot, kimi zaman inanç, kimi zaman fıkhi hüküm, kimi zaman örfi kaynaklı olarak ortaya çıkar. Elbette her inanç varlığını ortaya koyabilmesi için belirli kurallar koyacaktır. Kuralların olması ise, kuralların içinde kalan ile dışında kalan arasında fark doğuracak. Kuralların içinde kalanlar iktidar olduklarında, ister istemez dışında kalanlara karşı tavır alacaklar. Onların kural dışı davranışlarını boykot edecekler. Ancak Allah Müslümana her konuda adil olmasını, insanların inançlarına, yaşamlarına baskı yapmamasını, özellikle yaşamlarını telkiye sokmamasını emretmektedir. Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman bu füzet hüküm çıkmaktadır. Allah'a dinle, Müslümanlara savaş aşmayan, toplumlara karşı barışı, huzuru sunması gereken Müslüman, Allah'ın ayetlerinde anlatılan insandır. Allah'ın ayetleriyle kendini geliştirmeyen insan elbette aklına, bilgisine, örfüne, tarihine göre kendini geliştirecektir. İnsanların aklı bilgisi, örfü, tarihi ise insanları ayırmaya meşguldür. Benim duyduğum zaman tüylerimi diken diken eden bir cümle vardır ki onu zaman zaman dillendiririm. Şu tarih bilinci dedikleri şey işte boykotun takensidir. Boykot anlayışının takensidir. İnsanlar tarih bilinci edinerek veya tarih bilinci çerçevesinde öğrendikleri şey Tarihin getirdikleri kurallarla, kinlerle, nefretlerle toplum yetiştirmektir. Artık o tarih bilincine ulaşan insanlar hiçbir şekilde Allah'ın ayetlerini de Allah'ı da dinlemezler. Bir beyin yıkama metoduyla tarihten gelen o kirli kavgaların, kanlı kavgaların çiğini intikamını yaşayarak ne Allah'ı dinlerler ne ayetleri dinlerler ve böylece her şeye karşı o bilinç çerçevesinde bir boykot türünü uygularlar. Allah'a olan inanç, ayetlerin gösterdiği bilinçle, aklın, bilginin, örfünün, tarihin ayırdıklarını birleştirir. Aslında böyle olması gerekir. İnsanlar gerçekten Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın onlara önerdiği inanç, ayetlerinin gösterdiği bilinç, aklın, bilginin, örfün, tarihin ayırdıklarını birleştirir. Eğer Allah'a olan inançları insanların ayetlerden öğrendikleri bilinç, bilgi, inanç ve din, akılların ayrımlarını, bilgilerin ayrımlarını, örflerin ayrımlarını ve tarihi birikintilerin ayrımlarını birleştiremiyor ise, henüz kalbe girip bir iman olmamıştır. Bir inanç biçimi olmamıştır. Mümin olamamıştır yani. İnşallah Müslümanlar Allah'ın istediği bilince ulaşarak kafalarındaki boykot düşüncesini kaldırırlar. Bugün Müslümanların kafalarında Mekke put uyguladığı boykottan daha feci, daha zalimane bir boykot düşüncesi vardır. Boykot düşüncesini derinliğine incelediğimiz zaman hem boykot uygulamasında hem de boykotun bitirilişinde toplumun aşiret anlayışı, akrabalık bağları etken olmuştur. Elbette insanların birbirlerine davranışları da etkilidir ama aşiret insanların, aşiretlerine sahip çıkışı, ideolojik, dini, düşünce, felsefi bütün değerleri ikinci plana etmiştir. Aşiretçilik anlayışı, bugünkü dilimizde etnik köken veya genişlemesinde ırkçılık olarak kendini gösterir. Eski deyimle kamiyetçilik anlayışı, boykot düşüncelerinde etkendir. Taraf olma duygusu, aidiyet olgusunun uzantısı olarak boykotlarda etkilidir. Günümüzün dünyasında Arap, Türk, Fars denilince hemen Müslümanlar akla gelir. Halbuki bu üç ırktan insanların içinde Hristiyan, Musevi, Ateist, Laik, Budist olanlar vardır. Mesela bugün, sportif faaliyetlerde Kazakların, Taciklerin, Macarların, Azerilerin, Kafkasların, Bizim toplumumuzda sempatiyle karşılanması, özellikle batılılara karşı mücadelelerinde desteklenmesi, aşiret veya kavmiyetçilik anlayışının uzansı olarak din, ideoloji tanımaz. Atilla'nın torunları olarak Macarların Hristiyan olmasına rağmen Hun kökenli olmalarından dolayı ülkemizde sempati kazanması başka türlü değerlendirilemez. Kazaklar, Tacikler, Kafkaslar, Azeriler... Rusya'nın egemenliğinde yaşarken solcu, komünist yetiştirdiler. Genç nesillerin İslam'la diyaloğu koparıldı. Ve çoğunluk İslam dışı bir hayat yaşamaya başladı. Buna rağmen ırksal bağlarımız nedeniyle onları sempatiyle karşılarız. Dinini sormayız. Azeri dediği zaman belki kıpkızıl bir ateist, bir komünist. Veya işte Tacik veya Kafkasım dediği zaman belki kıpkızıl bir ateist, din düşmanı. Ama onu duyduğumuz zaman hemen bizim ırkımızdan diye kalbimizde bir ısınma başlar. Aşiret veya ırsal bağları kuvvetli olan bütün toplumlar, taraf olma noktasında dinleri, ideolojileri bir kenara bırakarak aidiyet duyduğu toplumdan yana olurlar. Aynı ırktan olanların birbiriyle din, ideolojik kavgası vermesini dikkate alarak böyle değildir dememiz zor. Pratikte nihai kararlar genelde aynı aşirete sahip olmak, aynı akrabaya sahip olmak, aynı ırka sahip olmak olgusunda bütünleşmeye başlar. Diğer ideolojiyi, diğer dini veya felsefe düşünceleri hep ikinci plana iter. O bizden zaten canım. Yani şimdi birazcık işte deliliği, doluğu vardır, biraz işte komünist, mamünisttir veya biraz ateist, ateistir veya biraz Hristiyanlığı vardır veya biraz şudur ama yani yine de bizdendir yani. Öyle diğerleri gibi alamayız onu gibi yumşatıcı sözlerle Sonuçta onun aidiyetiyle ilgili kararda bizden olma olgusu öne çıkar. Ne yazık ki geçmişte bugün eski deyimle kamiyetçilik, yeni deyimle ırçılık anlayışı bütün etkenliğini toplumlar üzerinde sürdürmektedir. Hatta öyle ki günümüzde çokça duyduğumuz Türklerden başkası doğru dürüst Müslüman olamaz diyen Türk toplumunun inancına karşılık, Müslümanlık Araplarla özdeşleşmiştir diyen Arap toplumunun inancının altında inançtan çok ırkçılık anlayışı vardır. Her türlü anlayışın olumlu olumsuz yanları vardır. Doğrulara karşı olan ırkçılık anlayışı olumsuz iken doğrudan yana olan ırkçılık anlayışı olumlu görülebilir. Ancak bu bakış açısı çıkarlara göre hareket etmek olarak nitelenecektir. Yani eğer ırkım doğruyu destekliyorsa tamam, ırçılık doğrudur demek yanlıştır. Eğer ırkım yanlışı destekliyorsa ırkçılık yanlıştır demek yanlıştır. Irkçılığın hepsi yanlıştır temelde. Doğruyu desteklediği zaman ırkçılık iyi bir şey olmaz. Mekke'deki boykot, aşiretçilik yani ırkçılık anlayışının Müslümanlara karşı yapılan boykotta olumlu sonuçlar doğurduğu aşiret anlayışının akrabalık bağlarının boykotu çözdüğü ve boykotu bitirdiği unutulmamalıdır. Allah'ın gönderdiği İslam dininin önündeki en büyük engel atalar dinidir. Atalar dinini incelediğimizde karşımıza kamiyetçilik yani bugünkü adıyla ırkçılık çıkar. Allah'ın Kur'an'da atalar dini diye ifade ettiği, sürekli anlattığı ve terkin istediği şey aslında ırkçılıktır kamiyetçiliktir. Toplumların temel değerlerini oluşturan örf, inanç, kültür birikimi günümüzde millet olarak tarif ediliyor. Günümüzde millet olarak tarif edilen şeyde ırkçılık olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderlerinden biri olan Ziya Gökalp milleti tarif ederken milleti oluşturan etmenler olarak ortaya koyduğu değerleri din, dil, ırk, örf adet gelenek olarak sır oluyor. Yani bir milleti oluşturan, bir ırkı oluşturan temel değerler bunlardır diyor. Bu değerler içerisinde anlattığı şey ırkçılık, ırk ön planda, diğer bütün düşünceler, işte dini düşünceler, ideolojik düşünceler, örfler, gelenekler her şey ikinci planda. Bu şekilde anlatıyor. Allah toplumu oluşturan örfe, inanca, kültüre ayetlerinde atalar dini diyor. Yani ziyaü'l kalbin Millet tarifiyle veya ırk tarifiyle anlattığı sonuca Allah atalar dini diyor. Ve atalar dininin terk edilmesini istiyor. İman edecek kişi atalar dinini terk etmek zorundadır. Atalar dinini terk etmeyen insanlar iman etmiş olmaz. Dolayısıyla günümüzün millet tarifini oluşturan anlayış Allah'a göre atalar dini olarak karşımıza çıkar. Onun için nasıl Resulün karşısında atalar dini olan putperestlik dikildiyse... Günümüzde de toplumların atalar dini Allah'ın ayetlerinin karşısına dikilmektedir. Yani günümüzün millet anlayışı Allah'ın dininin önüne dikilir. Halbuki Kur'an'da millet Arapça köken olarak din anlamındadır. Ülkemizde kullanılan anlamı ise ırk esas alınarak ırktan yana olanların inançları toplumsal yaşam biçimleri olarak kabul edilir. Ülkemizin toplumsal yapısı, farklı ırklardan oluşurken, İslam dini ortak noktadır. Ancak, Müslüman Türk toplumlarda oluşmuş, Müslüman Şamanist din anlayışı, Müslüman Şamanist din ortaklığı, Müslüman Kürt toplumlarda oluşan, Müslüman Putperest, yani aşiret din anlayışı, yani Müslüman eski, geleneksel, Kürt geleneklerine bağlı, aşiret putperest din anlayışı ortaklığı, Müslüman Fars toplumlarında oluşan, Müslüman ateşperest din ortaklığı anlayışı, Müslüman Araplarda eskiden beri var olan ve Müslümanlık geldikten sonra da özellikle Resulullah'ın ölümünden sonra devam eden Müslüman ve Arapların atalar dini ortaklığı anlayışı hep etkenliğini sürdürmüştür. Halbuki bu toplumlar yüzlerce yıl önce Müslüman oldular. Müslüman olduklarından itibaren Allah'ın ayetleriyle netleşmeleri gerekirken, önceki dinleriyle İslam'ı birlikte yaşamayı gerçekleştirdiler. Böylece topluluklar, İslam diniyle önceki dinleri arasında ortaklık kurarak yeni bir din ürettiler. Ürettikleri dinin saf İslam'la hiçbir alakası yok. Allah'ın dini halis kılın ifadesi, inançlarda, dini yaşamda gerçekleşmedi. Onlar Allah'ın ayetlerinin yol göstermesinden çok, Örflerinin, eski dinlerinin gösterdiği yola uydular. Yıllarca yaşadıkları hayatın oluşturduğu anlayış, yaşama biçimi gittikçe kemikleşerek ayetlerin anlaşılmasının, hayata aktarılmasının önüne geçti. Bugün Arap, Fars, Türk ve Kürt toplumlarının İslam dini anlayışı Allah'ın Kur'an'da bildirdiği İslam'dan çok çok uzaktır. Ve bugün bu toplumların İslam dini anlayışı bir din ortaklığından ibarettir. Kendi atalarından gelen dinle Allah'ın gönderdiği İslam'ı birleştirerek bu iki dinle ortaklık kurarak bu toplumlar kendilerine bir ortaklık dini, şirket kurdular. Bugün bu toplumların dini şirket dinidir. Mekke'deki boykota dönecek olursak, Mekke'deki boykotun kırılmasında yararı olan aşiret, ırkçılık anlayışı daha sonra Allah'ın dininin yerine geçerek ayetlerin yerizinde uygulanmasını engellemeye başladı. Dikkatli dinlediniz değil mi? Müslümanlara karşı boykot yapıldığı zaman bu boykotu kırılan, bu boykotu bozan aşiret anlayışı, ırkçılık anlayışı Araplardaki daha sonra Peygamberimizin vefatından sonra Allah'ın dininin yerine geçti. Ve yeryüzünde uygulanmaya başladı. Rasul zamanında parlayan fak tefek tartışmalar, Rasulden sonraki dönemde ayyuka çıktı. Müslüman toplumları Allah'ın yolundan uzaklaştırdı. Kavimlerin, ırkların, soyların birbiriyle kanlı mücadelerine neden oldu. Bugün yakınlaşmanın, ortaklaşa hareket etmenin baş kriteri inançlar olma yerine ırklardır. Bazı mezheplerin oluşması, Müslümanlar arasında birçok mezhebin kimikleşmesi, mezhepler içinden hak ve batınların ayrılması günümüzde siyasi, İdeolojik organizasyonların oluşması dikkatle izlenirse ırksal yaklaşımların dini ideolojik yaklaşımlardan daha etken olduğu görülecektir. Bugün ülkemizde Hanefi mezhebinin ağırlıkla kabul edilmesi ve ülkemizdeki insanların bugün kütüb temel hadis kilabı olarak kabul ettikleri bu halinin kabul edilmesi bir ırksal dayanışma içinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Halbuki Allah katında gerçek iman, atalar yolunu terk edip, toplumların ürettiği ilahları, anlayışları terk ederek, ayetlerin çizdiği yola girmektir. Müslümanlara düşen görev, olumları en güzele, olumsuzları olumluya dönüştürecek bir gayretin içinde olmalarıdır. İnsanlarda, toplumlarda var olan, her türlü kötü, olumsuz eğilimler, dinamiğinde bir enerjiye sahiptir. Müslüman, bütün bu enerjileri, olumluya çevirmesini bilerek ayetlere göre dini yaşamış olacaktır. Dünyadaki imtihanın esası budur. Bu imtihanı kazanabilmenin tek yolu Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik prensibiyle inançlarımıza ve yaşamımıza almak ve ayetlerin etrafında dolaşmamaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunum bugün bu hafta burada bitti. İnşallah devamı gelecek hafta